Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Havmimizin işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Bizi de, neslimizi de tevhid ehli insanlardan eylesin. Evet, geçen hafta Toplumun çöküş sebeplerinin hadislerde incelenmesi meselesine başlamıştık. Bu hafta ikinci dersimiz. Allah bana anlatmayı hepimize de güzel bir anlayış nasip Bugünkü ilk mevzumuz dini metinlerdeki tahrif meselesi. Toplumların çöküşündeki en büyük etkenlerden birisi, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu ilahi kelamın değiştirilmesidir kardeşlerim. Onunla alay edilmesi ve dini metinlerin amacından saptırılarak yozlaştırılmasıdır. Aynen bugün yaşamış olduğumuz şu toplumda Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu şu kitap kıyamete kadar geçerli ve bütün müslümanların uyması gereken iman esasları olmasına rağmen bugün Allah'ın kitabı ile resmen alay ediliyor, tahrif ediliyor, içi boşaltılıyor. Hem okunuşunda hem de metninde ne yapmışlardır? Tahrif etme yoluna gitmişlerdir. Unutmayalım ki Allahu Teala insanların kurtuluşuna vesile olacak mesajları tabiri caizse kodlamış ve bu göndermiş olduğu vahide ne yapmıştır? Göndermiştir. Bunlardaki yapılan değişiklikler toplumun tamamen bozulmasına sebep olacaktır. Düşünün bir Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının anlaşılmasında. Bir tayife var. Allah'ın her şeyi yarattığını ve yarattığı her şeyle hulul ettiğini, birleştiği inancını ne yaparlar? Savunurlar. Halbuki Allah kitabında ne der? Allah göktedir, Allah semadadır, Allah'ın gözü vardır, eli vardır, yüzü vardır. Yani kendi isim ve sıfatlarını ne yapmıştır? Saymıştır. Ama sonradan gelen kesim bunlarla ne yapmıştır? Oynamış, tahrif etmiş ve dinden çıkmalarına sebep olmuş. Şimdi düşünün. Allah kendisini vasfederken, öyle bilinmesini isterken, birileri tutup da bunu tahrif ederse Allah bilinir mi? Bilinmez. Bu sefer ibadet edilecek mercide ne yapıyor? Karışıveriyor. İman ettim diyen topluluk yerine müşrik veyahut kafir olan bir topluluğun çıkmasına ve bu da toplumun hızlı bir şekilde çökmesine ne yapıyor? Neden oluyor? Bakın, İsrail öllerine bakın. Hem inen Tevratın, İncilin e, okunuşunu hem de manasını ne yaptılar? Değiştirdiler ve bir sınıf çıkarttılar. Ruhban sınıfı dediğimiz veya rahipler sınıfı. Bugün İsraili yöneten kimdir? Pahamlatır. Hristiyanları yöneten kimdir? Yine İkinci Dünya Savaşında. Adolf Hitler bile gidip Papa'dan izin almadıkça ne yapmamıştır? Savaş yapmamıştır. Yani Papa dedikleri adamı belki hiç saymazlar ama o adamın şeyini almadan savaşa dahi ne yapmamışlardır, gitmemişlerdir. Aynı şekilde onlarda olan, Aliye Onlarda oluşan ruhban topluluğu aynı tahriflen, ne oldu? Bizde başlamıştır. Hoş geldiniz. Onlar Hristiyanlar, rahipler, Yahudiler, hahamlar. Kitapları kendi anlayışına göre ne yaptılar? Yordular. Gelin şimdi bizim tarafa. Bugün siz bu kitabı anlamazsınız. Zahiri başka, batini başka. Bakın aynı şekilde onlarda olan tahrif bizde de ne yapıyor? Devam ediyor. vehut bugün İmam-ı Rabbani'nin mektubatları diye bir şey var. İnanın Kur'an'dan daha çok okunuyor. Gidin Mahmud Efendi cemaatına her sabah namazında Kur'an okumazlar alçaklar gider İmam Rabbani mektubatını her sabah okurlar. Veyahut gidin nurculara Allah'ın kitabını okumazlar her sabah Risale-i Nur'dan ne yaparlar? Kitap okurlar. Ne anlıyorlar? Hayatlarında ne değişiyor? Yani şeytan geçmiş ümmetleri nasıl aldatmış, çöküşe uğratmış toplum helak olmuşsa Bizim toplumun helak olma sebeplerinden birisi de neymiş? Gönderilen vahyin ana kelimelerinin tahrif edilmesi. Yani tevhid deyince ne anlaşılması gerekiyor? Herkese göre farklı. Mümin deyince ne anlaşılması gerekiyor? Herkese göre nedir? Farklı. Kafir deyince farklı. Bunların hepsi metinlerdeki tahriflerden kaynaklanıyor kardeşlerim. Bu da iman anlayışının değişmesi tevhid anlayışının değişmesi hep ruhban dediğimiz ve günümüzde de oluşturulan bu takım mesela dün sohbette değiştirdik işledik e, bidatla alakalı birilerine bunu yapma dediğinde yap diyen insanlar ne yapıyor? Çıkabiliyor. Bu bidattır yapma dediğini sana ne yapıyorlar? Saldırı veriyorlar. Halbuki Allah bunu emretmemiş, Resul'da ne yapmamış? Söylememiş. İşte tahrifin e, tahrifiyeti dindeki tahrifin e, ol, oluşturduğu sebepler inanın davetten çok daha hızlı ne yapıyor? Yayılıyor diyor. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın sabah namazında yağlı et kemiğinde yemek var dese hepsi oraya gelir diyor. Buraya deseniz ki her sabah gelin yani kırk sabah cemaate gelin münafırlıktan bir şey kalmaz deyin, gelmezler. Ama ya gelin burada gövde gösterisi yapacağız. Yani bakın pazar günleri nurcular işte şu fırka gelecek. Burada bir tane park yeri kalmıyor. Yani hakka davet ettiğinde insanlar gelmeyen batıla davet ettiğinde koşar hale ne yapmıştır? Gelmiştir. Bu da yani dindeki metinlerin tahrifi toplumun çöküş sebeplerinden bir tanesi. Bugün düşünün, akide meselesine girelim. Allah'ın eli kimin üzerindedir? Evet. Razı olduğu cemaatin üzerindedir. Şimdi şurada inandım diyen bir topluluk var. Kafası sıkıştığında yetiş ya pirim, şeyhim diyorsa, bir korku varsa, bir muska, bir cevşen takıyorsa, ve Allah Azze ve Celle'den direkt aracısız istemiyorsa Allah bu topluluğa yardım eder mi? Mümkün değil. Allah'ın eli ancak razı olduğu topluluğun cemaati nedir? Onun üzerinedir. Ama dindeki tahrifler bu cemaati tamamen ne yapmıştır? Tarıştırmıştır. Evet. Başka bir sebepse gereksiz sorular sorarak sıkıntıya yol açmak. Bakara Suresinin nuzul sebeplerinden bir tanesi çok soru sormaları. Ve sordukları soruların akabinde neredeyse o meseleyi ne yapamayacaklardı, yapamayacaklardı. Dinde gereksiz soru sorarak insanların başına birçok ne gelir? Müşkülatlar gelmiştir. Bakın Hanefi mezhebinin iki tane fıkıh kitabı var. Ana. Birçok var da anasını diyeyim. Birisi Reddül Muhtar, birisi de Feteva-i Hindi'ye. İkisinde bir çorap meselesini ele almış. Çoraba mes. Feteva-i Hindi'ye ne hikmetse aynı hadiste geldiği gibi yazmış. İncecik olsa dahi, ayağının altında kocaman delik olsa dahi onun üzerine mesledilir. Ne hikmetse tamammış. Gel şimdi Reddül Muhtar'a. Koyduğunda şöyle duruyorsa, yürüdüğünde yerden herhangi bir şeyin acısının şeyini hissettirmiyorsa, su verdiğinde altına geçirmiyorsa, ha, buna mest edebilirsiniz diyor. Şimdi bak 65 liraya satıyor esnaf. Çoraba mest diye. Milleti, alanda var ha. Ben hangi enayi alır diyor esnaflik valla yok satıyoruz diyor. Alanda var. Şimdi bunun tarif ettiği çizmemi çorap mı? Ne yapıyorlar? Çoraba mezdi ruhsatken, Allah'ın bize sağladığı bir kolaylıkken, ettikleri tahrif, gereksiz sorular, onun işlenmesine ne yapıyor? Osmani. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cem yapmış. Öğleyle mi akşamdan yatsıyı ne yapmış? Cem yapmış. Bu nedir? Bir kadın için, bir çalışan için, bir öğrenci için. Çok kolay olan bir şey. Ruhsat olarak ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Ama bunu ekledikleri birçok şey onların işlenmesine veya tamamen ifsad edilmesine ne yapılmış, sebepler hale gelmiş. Evet kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi İsrail oğullarının kurban edilecek sığırla ilgili soruları çok sormaları, detaya inmeleri hem kendilerini müşkülata düşürdü hem de meselelerini neredeyse halledemeyeceklerdi. Evet. Bir hadis şerifte bakın Allah Resul diyor ki vesselam Allah diyor bir kısım farzlar koydu. Sakın bunları terk etmeyin. Bir kısım yasaklar koydu. Sakın onları çiğnemeyin. Bir kısım şeyleri de bıraktı. ha unuttuğundan değil. Onları da ne yaptı? Serbest bıraktı. Müslümanların diyor en şerlisi şu helal mı, bu haram mı deyip de bir şeyin haram olmasına sebep olan yani eşyada asıl olan şey nedir? İbahadır. Yani helallılıktı bir şeye haram dedin mi onun ne yapacaksın? Delilini getirmek zorundasın. Ve Müslümanların en şerlisi hakkında naz olmayıp yani ibaha mübah olan bir şeyin haramlığına sebep olandır. Demek ki dinimiz gayet açık ve gayet net. Karıştıran, hep gereksiz sorularla insanlar ne yapmışlar? İfsat etmişler. Mesela cehmiyenin, müşebbihenin nasıl çıktığını biliyor musunuz? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kitabını, Resulullah'ın sünnetini okuduğunuzda gözümüzün önünde büyüyesin diye sana katımızdan sevgi koyuyoruz. Allah'ın recdi her taraftadır. Allah'ın eli cimri değildir. Allah göktedir, Allah semadadır gibi birçok ayet ve hadis yani isim ve sıfatlarla insanlar gereksiz sorulara başlamış. Kimi tutuyor? Yaratılan insanlara benzetmiş. Benzetileni öbürü görmüş, tamamen ne yapmış? İnkara gitmiş. Kimi aklına uyduğu nisbette kabul etmiş, kimi de ne yapmış? Aklına uymadığında tevile gitmiş veyahut reddetmiş. Bakın bunların hepsi gereksiz sorulardan ve böyle olur mu? Şu şöyle mi? Bu böyle mi? Demekten ne yapmıştır? Meydana gelmiştir ki aynen mesela bizim içimizde de çok büyük bir ihtilaf var. Allah'ın konuşma meselesinde. Mesela bir kesim ses ve harf der. Bir kesim de der ki hayır. Allah konuştu. Dilediği şekilde der. Şimdi ses ve harf diyenler demeyenleri Cehmiye gibidir. Yani zındıktır der. Kafir zıdardır. Şimdi her isim ve sıfata bir delil getirecek olursak mesela Allah'ın eli vardır. Etten kandan diyebilir misiniz? Diyemeyeceğimiz gibi Allah konuşmuştur dediğimizde de ses ve harfle ne yapamayız? Diyemeyiz. Dersek o zaman bütün sıfatlarına aynı kaydı ne yaparsın? getirsin bu sefer bizim ehli sünnet olmamızın bir anlamı kalmaz. Çünkü ehli sünnetin isim ve sıfattaki şeyi nedir? Ölçüsü Allah'ın isim ve sıfatlarını hiç tahrifsiz, tekgirsiz, hiç içini boşaltmadan olduğu gibi nedir? Kabul etmektir. Bunlara yorumu getirdiğin zaman bu sefer ehli sünnetin yolundan ne yapma? Sapma gündeme gelir. Allah hepimize hayır versin. Anlamayı nasip etsin. Unutmayalım ki dindeki çok soru sorma, gereksiz soru sorma o toplumun ifsad olmasına da nedir? Sebep olmuştur. Aslında burada anlaşılması gereken birkaç nokta var kardeşler. Birisi bana sorun, bana diyor. Yani dinde. Bilinmeyen bir şeyin sorulmasında hiçbir sıkıntı yok. Bu senin dinini öğrenmede de nedir? Bir ölçüdür. Buradaki sıkıntı bildikten sonra çok soru sorarak konuların irdelenerek o konunun artık işlenilmeyecek veyahut amel edilmeyecek noktasına kadar gereksiz sorudur. Mesela Bakara suresindeki mevzuya baktığımızda bir yerde bir ceset bulunuyor. İsrailoğullarının şeriatına göre nedir? Orada bir ceset varsa ve katili de bilinmiyorsa kimin mahallesinde bulunmuşsa o topluluk komple en küçüğüne kadar yayılır ve diyetini ne yapar? Öder. Şimdi onlar öldürmeyi ne yapıyor? İnkar ediyoruz, öldürmek diyor. Bu sefer nizalaşıyorlar, zamanın nebisine geliyorlar. Zamanın nebisi Allah Azze ve Celle kendisine vahiy ediyor. Ne diyor? Bir sığır kessinler. Sığırın bu duyulan cesede dokansınlar. Kim öldürdü ne yapacak? Söyleyecek. Bu kadar basit. Bir sığır kesecek. Dokanacak. O da ne yapacak? Söyleyecek. Ve neticede de söylüyor bu. Söylüyor ama başında yapacaklarını en sonunda yapıyor. Boyunuzu ne olacak? Rengi ne olacak? Alacalı mı olacak? Tüy ne olacak? Kuyruğu nasıl olacak? Derken neredeyse yapamayacaklar. Dinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılıyor. Tekbirden selama kadar var mı? Var. Ama bugün gidin camiye girin. Camiye gerek yok. Selefin arasına girin. Herkesin namaz kılma şekli farklı. Kimi göğsünün üzerine kimi göbeğinin üstünde. Kimi elini kaldırır kimi ne yapmaz? Kaldırmaz. Kimi rüküden sonra elini bağlar kimi bağlamaz. Kimi iki secde arasında el kaldırır, kimi ne yapmaz? Kaldırmaz. Kimi barlak işaretlerini, kimi dik tutar, kimi böyle çaktırmadan hafif hafif kaldırır, kimi hızlı hızlı herkesin değişik değişik neyi var? Namazı var. Bunların hepsi bilgisizlikten, gereksiz soru sormaktan ve dinde ihtilafa gitmeklerinden kaynaklanır. Halbuki işittik, itaat ettik deseler, dinlerini öğrensenler Sahabenin kıldığı namaz neyse herkesin namazda da ne yapacak? Aynısı olacak. Şimdi neden buna girdim? Bu tür ihtilaflar kardeşi kardeşten ayırır. Oturuyor. Muhakkak bir ibadet zamanı gelecek. Namaza durduğunda herkesin Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın namazını kılması mı iyi? Yoksa Değişik değişik ihtilaflara giderek tılmasın. Hangisi? İnsanın kalbinde ne yapıyor? Bir uhde kalıyor. Sorsa meseleyi halledecek. Sormadan herkes kendi sinesine çekerek bu sefer ihtilaf burada da kalmıyor. Başka mevzuya, başka mevzuya giderek birlik, beraberlik ne yapılıyor? veriyor, çözülüyor. Bu sefer akşam derste de işledik. Bidat ehlinin kaidelerinden e, birisi neydi? Şehleri dilim aldığı hocaları masum görme, körü Kırı körüne taklit etme ve ona tabi olma. Vannağını böyle mi kaldırdı? Böyle kaldırmadı. Elini böyle mi kaldırdı? Böyle kaldırmadı. Ya bu Allah'ın kitabında, Resulullah Sünnetinde böyle mi deme? Yok. Halbuki selefte, ehli Sünnette ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazda hata ediyor. Az kılıyor veya çok kılıyor. ve ne diyor? <gülüyor> Namaz diyor arttı mı? Veya eksildi mi? Ne oldu ki ben tam kıldım diyor. Etrafına bakıyor. Eksik veya fazla kıldığı işareti gelince hemen ne yapıyor? Tamamlıyor ve sevesiyle yapıyor. <gülüyor> Yok ablacığım. Bu da neyi gösteriyor? Bizim tabi olacağımız ve masum diye dinde kabul ettiğimiz ancak Allah'ın Resulü'dür. Onun dışında hiç kimsede masumiyet nedir? Yoktur. Ve kardeşlerim çok soru aynı zamanda cedeli de ne yapar? Gündeme getirir. Cedelinde ilimden hiçbir nasibi yoktur. İlim bittiğinde ne başlar? cedel. Ve cedelde yenişmek mümkün değil. Bakın İmam Tirmizi kitab Tefsir'den ahlediyor. Zuhruf 58. ayetin tefsirinde. Peygamber geldikten sonra diyor hiç kimse ihtilafa düşmez. Hiç kimse. Çünkü diyor o meseleleri halleden bir dinle gelmiştir. Fakat diyor tartışma ve cedel dinde ikiliye neden olan birbiridir. Ve Zuhruf 58'i okuyor. Diyor ki onların sana gelip senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri sırf cedel içindir. Onlar zaten cedelci bir halindir. Bakın sana gelip de senin ilahın mı benim ilahın mı? Çok önemli bir kelime bu. Demek ki tartışmada hiçbir hayır nedir? Yok. Yine ayete gidiyorsun. Allah'ın ayetlerinden ne yapmayın? Tartışmayın. Şeytan mı Bari siz ne yapın? Çekin gidin diyor. Şimdi çok soru her zaman ne yapıyor? insanı helaka götürüyor kardeşlerim. Soru sorma alim ve alim olmayanlar arasında ikiye ayrılır. Şimdi alimin sorması, öğrencinin kendisi gibi olana sorması, alimin öğrenciye sorması, öğrencinin alime sorması hep nedir? Farklı farklıdır. Mesela Alimin soru sormasında karşıdaki kendi bildiğini ne yapabilir? Söyleyebilir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey öğretmek istediğinde ne diyor? Müflis nedir bilir misiniz? Ve bu nedir bilir misiniz? Alimin soru sorması her zaman hayırdır. Neden? Çünkü sizde bir yanlış görmüş onu öğretecek. Fakat bugün aynı uslubu biz topluma e, öğretmeye çalıştığımızda ne yapıyorlar? Ya amma da rencide ediyor bizi ya. Şuna bak ya sıkıştırıyor. Üstü çok sev. Halbuki bu peygamberin uslubu. Toplum ne olmuş? Ağzını açmış böyle kuş, ana kuş topluyor ne gelirse yuvadaki de ne yapıyor? Ağzını açıyor. O da kursağından kuştuğunu onların ağzına koyuyor. İstanbul böyle değil işte. Öğrencinin kendisi gibi olana sorması bu da büyük bir hatadır. Nedir bunun hatası? İmam Ebu Davud naklediyor Kitab-ı Cihat'ta, Siyer'de. Bir gün seferdeyken bir tanesi ihtilam oluyor. Önce estağfurullah kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam oluyor. Kendi gibi olanlara soruyor. Ya bana bir ruhsat yok mu? Onlar diyor ki hayır, sen gusle edeceksin. Gusle diyor ve ne yapıyor? Beynine su gidiyor ve ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde onu anlatıyor. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün. Onun diyor şey nedir? Yarasına bir bez koyardı. Orayı mest eder. Geri yanını ne yapar? Yıkardı diyor. Bakın kendi cinsine sorarsa yine de ne var? ifsak vardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şu iki şeyi yapan diyor sabreden ve şükredenlerden olur. İlmi konusunda kendisinden üsttekine bakan malı konusunda kendinden alttakine bakan sabreden ve şükredenlerden olacaktır. Malı konusunda kendinden üsttekine ilmi konusunda da kendinden alttakine diyor bakarsa tabir ve şükredenlerden insan ne yapmaz? Olmazdır. Evet kardeşler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın, bir kitabında çok soru sormanın hayır getirmediği yerleri şöyle maddeliymiş. Ben de sizlere onları çıkardım. Tek tek şöyle bizi bir kaçını zikredeyim dini bir faydası bulunmayan soruları toplumda sormayın diyor. Yani şurada oturuyorsun Allah için toplanmışsın. Orada Allah'ı ilgilendirmeyin. Gereksiz sorularla o topluluğu ne yapmayın? İfsat etmeyin. Çünkü hiçbir hayır ne yapmaz? Kazandırmaz. İki, ihtiyacı kadar olan bilgiye sahip olduktan sonra soru sor diyor. Yani adam soru soruyor ama Cevabını anlayacak kapasite değil. O zaman o kapasiteyi de kendinde oluştur. Öyle soru sor. Çünkü cahile laf anlatmak aynı köre renk anlatmaya benzer. Evet. Hali hazırda ihtiyaç duyulmayan bir şey hakkında soru sormayın. Mesela Ömer'e geliyorlar. Şöyle şöyle olsa ne olur? Ömer soruyor. Allah kendisinden razı olsun. Bu oldu mu? Olmaz. Olsun da bakalım. Yani hazırda böyle bir vaka yoksa yok. Bakın Hanefi kitabının e, fıkıh kitaplarını okuyun. Bir zaman ben aptallık ettim. İlim edeyim diye okudum. 18. Zeyt diyor. Şöyle şöyle yapsa şöyle şöyle şöyle olur. İnanın sormuşlar. Oturmuşlar bile cevabını ver. Ülema toplanmış. Demiş ki şöyle şöyle şöyle olsa ne olur? Soruyu koymuşlar. Ondan sonra oturmuş tartışmışlar. Neticeyi kendilerine göre koymuşlar. Oraya yazmışlar. Deli saçması ya. Şimdi mesela dün bir tartışma vardı bizim burada. Hacı Bayram'da esnaf arasında. Millet birbirine girmiş. Birisi geldi sordu. Cevabını verdim. yoktu da ama falan hoca böyle. Ondan sonra o hoca geldi. Ya dedi bugün şöyle şöyle oluyor. Ben de meseleyi söyleyip olmaz ya falan. Mesele şu. Dün bu topluluğa göre Miraç kandiliydi. Mekke Kabe imamlarından birini getirmişler buraya. Hangisini bilmiyorum. Yatsı namazını o kılacak, kıldıracakmış. Şimdi esnaf demiş ki buraya geldiyse burada o kim olur. Hani bir gece ya onlara göre yatsı namazını tam kıldırır. Bana gelip sordular. Ben dedim ki iki rekat kıldırız. Sonra selam verir. Arkasındakiler kalkar. iki rekat daha kılar. Hoca bakıyor. Şunu söyleyen hoca. O selam verince bizim yedek hoca devreye girermiş. İki rekatını da o kıldırırmış. hiç hiçbir kitapta dahi duymadım. Ben dedim ki böyle bir şey olmaz. Ama dedi bütün millet şaşırır. Ya niye şaşırsın? İmam namaza durmadan önce döner der ki ben seferiyim. Veyahut o Türkçesi yoksa oradan birisi anons eder. Ey cemaat imamımız seferi. Kendisine biz namaz kıldır dedik. İki de selam verecek. Siz kalkıp iki rekatı ferdi olarak ne yapacaksınız? Kılacaksınız. Din de bu kadar. İnanın bir bu meseleyi halledemedik. Niye? Çünkü dinde gidilecek merci yok. Allah Resul yok. Allah ve Resul yok. Evet. Yine soru sorulması e, haram olan, bidat olan meselelerden birisi de müteşabih konusunda geçen sorulardır. Aynen Allah kendisine razı olsun İmam Mali'ye birisi geliyor Allah'a hazze ve celle'nin arşa istiva edip etmeme meselesinden soruyor. İmam kıpkırmızı oluyor, duruyor yarım saat falan geçiyor. İstiva malum. Keyfiyeti meçhul. İnanmak vacip. Soru sormaksa bidattır. Atın bu bidatçıyı diyerek ne yapmıştır? Meclisten atmıştır. Bunlar nedir kardeşler? Gereksiz soru dinde ihtilafa birlik ve beraberliğinde ne yapmasına? Çözülmesine sebep olur. Yine Selefi Salih'in arasında geçen, geçmişte asr-ı saadetteki o ihtilaflar hakkında soru sormak da nedir? Hoş olmayan, hiçbir hayır getirmeyen meselelerdir. Neden onlar savaşmış? Neden karşı karşıya gelmiş? Bakın bizim Selefimiz ne diyor bu konuda? Onlar kılıçlarını kana buladı. Sizler dillerinizi ne yapmayın? Kana bulamayın. Veyahut Hakim iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir, onlar aralarında nizalaşmışlardır. İkisi de nedir? Hayırdadır deyip meseleyi kapatmışlardır. Evet. Allah hepimize hayır versin. Demek ki çok soru, gereksiz soru insana hiçbir zaman hayır ne yapmıyor? Getirmiyor. Ve dini öğrenmede soracak ama bilinen bir meselenin irdelenerek onun hayattan çıkarılmasına sebep ne yapmayacağım? Olmayacağım. Evet, sosyal nedenler var toplumun çökmesinden bir tanesi de. E, sosyal bir varlık olan insanın, sosyal hayatta Kur'an ve sünnetin ve evrensel ahlak kurallarının öngördüğü yaşam tarzından uzaklaşması, sosyal hayatın getirdiği hususları gözetmemesi, ve kendi tabiatına ve yaratılış esasına uygunsuz davranışların toplumda yol açacağı etkileri ele almaya çalıştığınızda bu da toplumun nasıl çökmek üzere olduğunu ne yapar? Gösterir. Mesela geçenlerde bir tanesi geldi. Esnaf göndermiş. Kulağında küpe takılabilir mi? Takılamaz mı kulağı? Onu soruyor. Ben dedim ki küpe kimin emsali? Kadınları. Erkekler takabilir mi? Takılır takılmaz demiyorum. Küpeyi kim takar? Kadın. Bugün küpeyi takan bir erkeğe erkek hangi gözden bakıyor? Erkek gözüyle bakmıyor. Bu demek ki psikolojik bir neye? Bozukluğa aitiyor. Onun dışında Allah Resulü kitabında sünnetinde ne diyor? Erkeklere benzeyen veya erkeklerin kadınlara benzeyenlere ne yapsın? Allah lanet etsin. Şimdi toplum buna dikkat etmediği zaman ne yapıyor? Toplumda bozulmalar ve çözülmeler meydana geliyor. Şimdi toplumun birinci bozulma sebebi kardeşlerin Allah Resulü Han beliyyihissalatu vesselam'ın bir sözü var. Kim bir münker görürse ne yapsın? Eliyle, diliyle ya da kalbiyle. Bu müesseseye emri bil maruf nehy anil münker denir. Yani iyiliği emretme, kötülükten nehyetme. Çalışıyor mu bu müessese? Kendi aramızda bile inandım diyen insanlarda bile bu ne yapmıyor? Gündeme gelmiyor. Birinin Birine nasihat etsen ona küfür olarak algılıyor. Düşünün şimdi biz bu müesseseyi terk ettik. Terk edince bak başına ne geliyor? Müslüm'ün 50 Noğlu rivayetidir bu. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü geçmiş ümmetlerde diyor peygambere tabi olan havarileri vardır diyor. Onlar ne yapar? Peygamberlerine direkt bağlanırlar. O neyi emretmişse onu alır, hayatlarına geçirir, İnsanlara da onu ne yaparlar? Emrederler diyor. Neyden nehyetliyse ondan uzak durur, insanlar da ondan uzak tutarlardı peygamberleri ölünce o insanlar yine buna ne yaptılar? Devam ettiler. Bakın şimdi hadisi devam ediyor. Onlardan sonra bir nesil türet ediyor. Dinde emrolunmayan işlerle uğraştılar diyor. Ve dinde yeni yeni bidatlar iddiaz ettiler. Kim onlarla eliyle mücadele ederse işte o mümindir diyor. Kim onlarla diliyle mücadele ederse işte o mümindir. Kim onların kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor. Selman'dan gelen bir sözde eğer kalpte de bir şey yoksa yaşayan bir nedir? Söyle sürtüyor. İmanın da nerede olduğunu ne yapıyor? Senin imanının ne kadar olduğunu ne yapıyor bu? Ölçüsünü gösteriyor. Şimdi düşünün. Peygamber aleyhisselam bir şey gördüğünde uyarıyor muydu? Sahabe uyarıyor muydu? Tapan taşıyla uğraşıyor, güvercinle uğraşıyor. Yani sahabe peygamberden aldığını aynen hayata geçirmiş mi? Ondan sonra bozulmuşuz. Ama bizim uyacağımız kesim neresi? Allah ve Resulü ve o sahabenin o yolu. Peki görülen bir münkere onlar gibi mani olmadığımız zaman bizde din diye bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Aile yaşantısı kalmıyor. Cemaat yaşantısı almıyor. İşte iyiliği emretme, kötülükten nehyetme müessesesi çalışmak zorunda. Bugün hiç kimseye bir şey diyemez hale geldi topluluklar. Neden? Çünkü dedi mi o da diyor ki sende de şu var diyor. Halbuki o olsa bile sen otur günahını ala sana bunu söylediği için Allah sana böyle bir dost nasip ettiyse Otur Allah'ına şükür. Asıl dost sana hatanı söyleyendir Tövbe etmene ne yapar? Bir imkan sağlar. Ama düşman olan aynı seninle oturur, yer, içer, arkandan gider, etini yer. Dedikodunu yapar, kıymetini yapar. Onun için Allah Resulü ne diyor? Müminle arkadaşlık yap, yemeğini mümin yesin diyor münafıkla arkadaşlık yaparsan şurada yer, karnında senin ikramın varken, şurada da senin ne yapar? Etini yer. Evet. İyiliği emretme, kötülükten nehyetme kardeşler, insanın imanı nispetindedir. Ve gücü nispetinde yapmayı insana emrediyor. Ama bu güç derken şuna da dikkat edelim. Allah Azze ve Celle Kıyamet günüdür bir insanı çeker. Ve der ki diyor, falan yerde bir münker var. Sen de ona mani olacak güçteydin. Bakın, ifade çok önemli. Gücün var. Neden mani olmadın diye sorar atıyor. O diyor ki korktum. Allah Azze ve Celle senin benden korkman gerekmez mi? Yani küçük düşme nedir İslam'da? Allah'ın azze ve Celle'nin hoşlanmadığı bir şey yapıldığında sen dona mani olacak bir güçteyken bana ne deyip oradan çekip gitmen insanların içinde küçük düşme olarak ne yapılır hadiste zikrediliyor. Evet kardeşler. Maide suresinin 76 77 78. ayetlerini çok okudunuz mu? Hatırlatayım belki okumuşsunuzdur. Allah diyor, İsrail oğullarına Meryem oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle lanet etti diyor. Bu lanet sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz? İsrail oğulları, alimleri, İsrail içinde birisi bir münker işlediğinde hemen derlerdik, yapma. Bak, bunu Allah yasakladı. Ertesi günü aynı münkerde gördüğünde ne derdi? Bana ne? ben onu uyardım. Yapsaydı. Bir daha ne yapmaz? Uyarmaz diyor. Ve Allah onların kalplerini ne yapsın? Birbirine çevirdi. Yani bugün uyardı ya, o da onu yarın uyardı. Yine birbirleri münkerde ne yapıyor? Devam ediyor. O onun yanında şirin, arkasından dedikodu gıybetini yapar. Ve Allah onların kalplerini birbirine döndürdü. Meryem oğlu İsa'nın diliyle ve Davut'un diliyle Allah onlara ne yaptı? Lanet etti. Bu ayeti kerimeyi Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem ashabına zikrettikten sonra Kabe'ye dayalı oturuyor. Arkasında da bir minder var. Minderi kaldırıyor atıyor ve ayağa kalkıyor. Boyun damarları şişti diyor aleyhissalatü ve Vallahi diyor ya gördüğünüz bir münkere mani olursunuz ya da diyor ibadet edersiniz. Boyunuzdan yukarıya çıkmaz. Ya da diyor Allah o topluluğa nasıl lanet etmişse size de aynı şekilde lanet eder diyor. Yani İsa Aleyhisselam nasıl lanet etmişse, Davut Aleyhisselam nasıl lanet etmişse Allah da size öyle ne yapar? Lanet eder. Neye eder? İyiliği emredip kötülüğü tefret diyebilir. Bugün bu toplumumuzda bu müessese işlemiyorsa bu topluma rahmet mi diyor? mı geliyor? Düşünün. Bakın ben hacca gittiğimde çok hoş bir olay gördüm. Baktım, ezan okunduğunda bütün şeyler kapalıyor. Adamlar dolanıyor. Yani normal, sivil kıyafette. Fakat onlar görevliymiş. Asker mi artık, polisi mi neyse. Bunlar kim oğlum diye sordum. Harun dedi ki baba bunlar e, Emri bil maruf Nehyanın Münker şeyinde çalışıyor. Bakanlığında. Ne kadar güzel bir şey. Yani. Aynı vatandaşları Gençler e, kulaklarına work, workmen takmışlar. E, müzik dinleyerek elinde birinin aynı Amerikan çocukları gibi gezen birisi vardı. Hemen onlar durdu. Onları durdurdular. Müziğin haram olduğunu güzel bir dille onlara anlattılar. Bu haram dediler. Yapmayın. Yani yasak demiyorlar. Haramlılığını ve onun ona getireceği yıkımı onlara izah ediyor. Ha, her yerinde bu var mı? Yok. Ama bu müessesenin olması bile birçok faydayı ne yapıyor? Getiriyor. Namaza gitmeyen en azından kepengini indiriyor, içeride oturuyor. Namaza gitmeyen arabasına biniyor, caddede çıkıyor, dolaşıyor. Trafiğin en yoğun olduğu zaman ezanın okunduğu saattir Suğut'ta biliyor musunuz? Adam namaz kılmamak için arabasına atlıyor, otobanda dolanıyor, namaz bittikten sonra işine geliyor. Yani camiye gidip namaz kılmıyor. Ama en nihayetinde bu an iş yerinde ne yapmıyor? Olmuyor. Yani bu müessesenin çalışması birçok faydanın oluşmasına aynı zamanda senin de imanının artmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Çünkü sen birini münkerden alıkoyarsan bir başkası ne yapar? O da seni alıkoyar. Sen bir başkasına iyiliği emredersen, iyilik yaparsan muhakkak o da sana ne yapacak? İyilik yapacak. Ama bakın, emri bil maruf, nehi anil münker müessesesi gidince halk arasındaki sözler de ayet, hadis yerine geçmeye başladı. Mesela besle kargayı, ne diyorlar? Devam edin Mahir. Evet, oysun gözün. Araplar ne derler? Besle köpeği yesin hakkını derler. Bak onlar da aynı bizim bu söz gibi derler. Besle köpeği yesin hakkını derler. Bizde de bu ne olmuş? Besle kargayı Kesinlikle. boysun gözün. Halbuki iyilik yap deniz at. İslam'da ne vardır? Bu vardır. Fakat iyiliği emretme, kötülükten nehyetme çalışmayınca Toplumda artık ayet ve hadisleri ne yapmış? Bırakmış. Dertlilerin dert noktasında zikretli cümleler bilinir hale gelmiş. Yani acı tecrübeler oluşmaya başlamış. Allah hepimize hayır versin, Hayırdan ayırmasın. Demek ki İsrail oğullarının battığı şekil, lanetlendiği şekil aynen bu toplumda da ne yapıyor? Ruhur ediyor. Evet. Toplumları Allah'ın rahmetinden uzaklaştıran, onları tefrikaya ve parçalanmaya götüren nedenlerin arasında en başında yalancılık ve ikiyüzlülük gelir kardeşlerim. Bu bütün topluluk, toplulukları ne yapmıştır? Çökertmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yalan söz ve davalar meydan aldığında, ameller gizlenip bozulduğunda, dilde ülfet olduğu zaman, Halklar birbirine boğuz ettiğinde, akrabanın akrabasıyla alakasını kestiğinde, işte o zaman Allah o kavme lanet eder, onların kulaklarını sağ gözlerini görmez yapar. Hadisi tekrarlıyorum kardeşler. Yalan söz ve davalar meydanı aldığında, ameller gizlenip bozulduğunda, dilde ülfet olduğu halde kalpler birbirine boz ettiğinde. Anladınız mı burayı? Oo nasılsın, iyi misin kardeşim? Ama kalpten Allah belanı versin. Yani hiç hoşlanmadığı halde gördüğünde iyi geçinen. Ve akrabanın akrabayla alakasını kestiğinde. Var mı bugün bir akraba ilişkisi? Yok. İşte o zaman diyor Allah o kalme ne yapar? Lanet. Allah bizleri bağışlasın. Kavmamızın işlediği günahlardan bizleri sorumlu tutmasın. Ve dikkat edin hadisin son kısmına onların kulaklarını sağır, gözlerini kör eder. Burada kulakların sağır, gözlerin kör olması gerçek manada mı? Haklı görür ama etkilenmez. İşitir ama o ona hiçbir fayda ne yapmaz? Vermez. Bakın hadis-i şer hadis şerifte Allah'ın öfkesini çeken üç şey ciddi diyor. Birincisi nedir? Yalan söyleyerek insanları kandırma ve yalancı tanıklarda bulunma. İkincisi insanların görünüşte birbirini sever gibi davranması ama gerçekte birbirlerinden hoşlanmaması. Üçüncüsü ise akraba ilişkisine ne yapmak? Kesme. Bakın bunlar basit meseleler nedir? Değil, bir toplumun tamamen bölünüp yok olmasında ana nedir? Prensiplerdir. Evet, haksızlık ve zulüm toplumun çöküşüne neden olan meselelerden bir tanesidir. Zulüm, lugatta biliyorsunuz haddi aşma manasındadır. Bu anlamdan hareketle zulüm bir şeyi konulduğu şeyin dışında kullanmaktır. Haktan yüz çevirip batıla meyletmek başkasının hakkında tasarrufta bulunmak manasına gelir ki zulmün en büyüğü nedir? Kur'an'da zikredildiği gibi şehtir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulmün tarifini yaptığında zulmü üçe ayırmıştır. Aleyküm Dergisi var, Dergi yok, yani. Bir, Allah affetmez. Yani şirk boyutunda. İki, Allah karışmaz. Kul hakkı boyutunda. Üç, menşiyetine kalmış. Dilerse azap edip, dilerse affettiği noktalardır. Buradaysa çöküşü hızlandıran kişinin kendi nefsine yaptığı değildir. Kişi 99 kişiyi bile öldürse, tövbe etse, Allah onun ne yapıyor? kabul ediyor. Ama kişinin başkasına yaptığı zulüm, o toplumun tamamen çökmesine, helak olmasına sebep olur. Bakın yakın tarihteyiz. Mısır niye karıştı? Bir diktatör toplumu ne yaptı? İfsat etti. Kendi çıkarlarına göre yönetmeye çalıştı. İndirdiler mi? Libya ne oldu? Yemen ne oldu? İşte burnumuzun dibinde hala Suriye'de birileri ne yapıyor? Zulüm yapıyor, haksızlık yapıyor. Bu da nedir? O toplumun helak olmasına nedir? Sebeptir kardeşler. Demek ki zulüm de nedir? Farklı farklıdır. Bunlardan bir tanesi de zalim idarecilerdir. İdarecinin zalim olması o toplumun tamamen çökmesine nedir? Sebep olur. Halbuki arşın altında gölgelenecek yedi sınıf insan var. Yani günahsız, hesapsız, direkt ne yapacaklar? Kurtulacaklar. Bunlardan birisi kim? Adil yönetici. yönetici. Demek ki insanlar seçimde ne yapıyor? Zalimliği seçerse toplum helak oluyor, adilliği seçerse hem toplum oluyor, hem de kendisi ahirette hesapsız cennete gidiyor. Milletin tere battığı bir ortamda kendisi arşın gölgesinde ne yapacak? Gölgelenecek insanlardan. İkincisi, İslam toplumunda yaşayan gayrimüslim vatandaşlara zulmetmek. Kardeşler, hadislerde birçoğunda değinilir ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayrimüslim vatandaşlara zulmedilmesinin, kafirlerin üstün gelmesine neden olacağını belirtmekte. Çünkü Müslümanlar gayrimüslimlerin haklarını korumak üzere söz vermişlerdir. Müslümanların sözlerini bozmaları İslam'ın heybetini ortadan ne yapar? Kaldırır. Ve Müslümanların kalplerine korkusalar, ayrıca İslam toplumunda yaşayan gayrimüslim vatandaşların haklarını koruma o toplumun da imanı sevme ve Müslüman olmalarına ne yapar? Sebep olur. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'deyken Yahudilerle ne yapmıştı? Bir anlaşma yapmıştı. Hangi vakıa gelirse gelsin dinleyip hep onlara ne yapmıştır? Haklı görmüştür ve o da onların Allah Resulü'nün adaletini görünce iman etmelerine ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Yine toplumun çöküşüne sebep olan meselelerden bir tanesi devlet malında yapılan yolsuzluktur. Evet. İmam Malik naklediyor. Bir toplumda gulul yani devlet malında hırsızlık ortaya çıkarsa Allah o toplumun kalplerine kork atar. Diyor. Bugün şimdi başka kesimi bırakın. Bizim Müslümanlardan birisi bir yerde çalışıyor. Çalıştığı her şeyin malını kendisine ne yapıyor? Bir görüyor. Halbuki sen hak etmediğin bir şeyi ne yapamazsın? Yapamazsın. Ömer'in hayatını anlatırlarken ne diyor? Ömer'in iki tane mumu var, kandili. Devlet işine baktığında kandilin birini yakıyor. Kendi özel işlerinde ise ne yapıyor? Öbür kandili yapıyor. Peki Ömer'in ölümünü dağdaki bir çoban dahi biliyor mu? Nasıl biliyor biliyor musunuz? Anlatılan vakaya bakın. Bir gün çobanın birisi diyor ki vallahi diyor Ömer öldü. Adama diyor ki sen deli misin ya oturduğun yerde ne bileyim vallahi diyor ben burada yıllardır diyor çobanlık yaptım Ömer Ali bu kurtlar burada koyun gibi bizim yanımızdan gelip geçip bir tanesi sürüyə saldırmadı diyor. Ama şimdi şu kurt diyor sürüyə saldırdı. Vallahi Ömer öldürüyor. İdarecinin adaletliği taşa, hayvana kadar ne yapıyor? Sıraayet ediyor arkadaşlar. Evet. Yine haksız yargılama adil yargılamanın olmayışı, haksız hüküm ve kararların verilmesi, toplumu helaka götüren sebeplerden Bugün, zina edenin suçu, Kur'an'da ve sünnette sabit mi? Sabit. Hırsızlık yapanın suçu, eşkıyanın suçu sabit. Peki, yaşamış olduğumuz şu toplulukta, ve dünyadaki herhangi bir yefes, Suud'da dahil, zina eden recmediliyor mu? Yok. Hırsızlık yapanın eli kesiliyor mu? Yok. Eşkıyanın eli kolu ayağı kesiliyor mu? Gözüne mil çekiliyor mu? Yok. Peki zulme uğrayan birinin ahını almaz, zalime de gerekli cezayı vermeyince iki tarafta birbirine ne yapıyor? Kimleniyor ve lanet ediyor. Bu da toplumu ne yapıyor? Selahat ediliyor. Düşünün şimdi hakimin evine hırsız girerse aldığı cezaya bakıp senin dükkanına girdiğinde hırsız yakalansa bile almadığı bir cezaya bakın. Yani adamına göre de ne var? Muamele var. Zengine hırsız girildiğinde anında yakalanıyor. Bir fakirin evine defalarca giriliyor. Hiç aldırış dahi edilmiyor. İşte bu toplumdaki haksız uygulama o toplumun çökmesine ne yapar? Sebep olur. Yine Zülme dayalı sistemlerde çöküşe sebep olan birisi yandaşı kayırmadır. Adam kayırma, kendi yandaşlarına farklı muamele yapma, toplumu ne yapar? Çöktür. Ki asrı saadet devrinden sonraki çöküşün ana sebeplerinden birisi de nedir? Budur. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çünkü makamı, mevkii koruma uğruna insanlar hep kendi yandaşlarını koyup zulüm ettiğinde o topluluk ne yapar? Helak olur. Evet. Helak sebeplerinden bir tanesi de kardeşlerim yaradılışı değiştirme. Bugün el nakli, yüz nakli diyorlar. Organ nakli diyorlar. Organ nakli tamam bir yerde buna bir şey diyemezsiniz. ama şu dişleri inceltme, kaşı gözü inceltme, saç ektirme, burnu değiştirme, yüzün orasını burasını gerdirme. Bunlar var mı yok mu? Peki Allahu Teala insanı göz, kulak, burun, el, ayak gibi görünen uzuvlarda ne yapmış? En güzel bir şekilde veyahut beğendiği şekilde yapmış. Bu bir tane popçu vardı ölüp gider. ...rengini değiştirmeye çalışan neydi adı? Rengi siyahtı da... Michael mı? Bak, ben biliyor bu şey adını da... Evet. ...ama herkese ezberlettiler. Son... Michael Jackson. Yok, Yok. Yok. Yok. Yok. sazanlıktan değil. Bu adam rengini ben beğenmedi. Beşişim gibi ne biliyorum Michael işte. Rengini ne yapmadı? Beğenmedi, değiştirmeye çalıştı. O da ne yaptı? Ölümüne sebep oldu. Allah senin o güzelliğinden razı olmuş. Onunla ne yapmayacaksın? Uğraşmayacaksın. Ama yaradılışı değiştirmeye uğraşan topluluk var mı? Var. Bu da ne yapıyor? Hem toplumun hem de nesillerin bozulmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Aynı zamanda bu kadere inkardır, tekmedir. Allah'a da nedir? İsyandır kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir gün Sahabelerden bir tanesi haç zamanı birinin kafasında peruk görüyor. Alimleriniz nerededir? Nerede alimlerimiz? Çünkü kim peruk takar, saç eker, ekletirse Allah onlara ne yapsın? Lanet etsin diyor. Yani alimleriniz nerede? Niye çalışmıyor? Neden bu meseleleri anlatmıyor diyor. Demek ki birine kalmıyor bu. Gören, bilen insanlarını uyarmayınca toplum ne yapıyor? Bozuluyor. Mesela bugün üniversitede okuma uğruna kız çocuklarına peruk takın diyenler oldu mu? Evet. Ve saçını aç o tefarraktandır diyenler oldu mu? Evet. Oldu. Bu da neyi gösteriyor? Günümüzde yaygın olan bu şeylerin Allah'ın lanetini celbettiği halde onun lanet sebebi olmadığını aksine sen buradan git ondan sonra istediğini yap. Halbuki o okulu bitirmeye Allah sana ömür mü verdi? yani senet mi imzalandı? Senin yapman gereken nedir? O günkü 24 saatin neyse Allah'ın istediği emir ve nehiler onu yerine getir. Ne yaparsan yap ama gavur olacak hallerden ne yapacaksın? Zaptıracaksın. Yine toplumun helak olma sebeplerinden bir tanesi de ahlaksızlığın yaygın bir hale gelmesidir kardeşlerim. Şimdi ahlaksızlık deyince ahlaksızlığın da tabi birçok e, noktaları var. Burada ahlaksızlık deyince ilk manaya gelen nedir? Fuhuş. Erkek erkeğe veyahut kadın kadına veyahut yabancı bir erkekten yabancı bir kadının zinası ilk göze çarpan nedir? Budur. Halbuki ilk bu değildir kardeşler. Yalanın İkiyüzlülüğün, korkaklığın, hırsızlığın, haydutluğun, akraba bağını kesmenin, Allah'a sırt dönmenin, şirkin, hepsi nedir? Küçüğü büyüğü saymama, huzur evleri aşma, bunlar hep ahlaksızlığı nedir? Göstergesidir. Bizim dinimizde huzur evi nedir? He? Anaya babaya üftüle ne yapma? Deme sırtında taşı, başında taşı. Götürdü bir tarafa at müessesesi bizde nedir? Yoktur çünkü ana veya baba veya her ikisi birinin yanında yaşlanır da cenneti kazanamazsa burnu yerde sussun, burnu yerde sürsün, burnu yerde sütsün diyor. Ve Allah azze ve celle kitabında bakın ayeti tam olarak okuyayıp yüzlerinizi diyor doğuya ya da batıya çevirmeniz asıl iyilik yani bir değildir. Diyor. Asıl bir iyi olma Allah'a, ahiret gününe meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, onun sevgisiyle yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve köleler uğruna mal veren, namazı dost doğru kılan, zekati veren, ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösteren, zorda, darda ve savaş alanlarında sabredenlerdir. İşte doğru olanlar, sakınanlar bunlardır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dövme yapana, yaptırana, dişini inceltene, kaşını alana Allah'a lanet etsin diyor. Evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, insanın yaptığı ahlaksızlık yaygınlaştı mı bu sefer toplumu helaka sürükleyen şey ne yapıyor? Artıyor. Şimdi düşünün bir topluluk ki günahı fer demiş diyor. Yani birileri. Ferden işleyene mani olmadığın zaman bu sefer ne yapıyor? Açıktan işlemeye başlıyor. Gizli yapan birisi gelip de kendi ağzıyla şöyle ettim, böyle ettim diye anlattığında biri mani olmayınca bu sefer öbürüne de ne yapıyor? Teşvik başlıyor. Ve hangi topluluk ki diyor zinaya alenen işler, Allah o topluluğa öyle bir bela verir ki diyor onun diyor tedavisini aramakla ne yapamazsınız? Bulamazsınız Evet. Ahlaki davranışları dört ana başlık altına alacak olursak birincisi zinadır kardeşler. Çünkü dinin beş temel esasından birisi neslin korunmasıdır ki nesil korunmayınca hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de ise Allah Azze ve Celle zinaya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Ve ayet ve hadislere baktığımızda zinanın fakirliğe yol açtığı söylenmiştir. Hadis-i şerifte zina diyor fakirlik. Alimler zinanın yol açtığı fakirleri, fakirliği iki açıdan değerlendirmiş. Birincisi maddi, ikincisi ise ruhi yani kalbi fakirlik olarak zikretmiştir. Çünkü zina nimete karşı nankörlük olduğundan dolayı Allah'ın rahmet ve bereketi ondan ne yapar? Kesilir. Maddi fakirliğe yol açar. Kalbin fakir olması ise günahların işlenmesiyle birlikte imanı zayıflayacağı için başka günahlara da o insanı ne yapar? Sevk eder. İkincisi zina'nın çoğalması nedeniyle ölümlerin artacağı. Çünkü aldatma ve tecavüzün arkasından gelen hep namus cinayetleridir. Ha, yaşadığınız toplumda ne diyorlar? Töre, töre mi diyorlar? Töre cinayetlerin, ölüm ne yapıyor? Artıyor. Üçüncüsü eş cinselliği gündeme getirecektir. Allahu Teala bütün canlıları eril ve dişi olmak üzere iki şekilde yaratmış. İnsan yaratılışında erkeğe fail, kadına da meful olma fırsatı vermiştir. Ve Allahu Teala erkek ve kadına birbirlerini arzulaması için şevhet duygusu vermiştir. Bu amaçla insan neslinin devamı için evliliği meşru kılmış ters ilişkileri ise ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Erkeğin erkekle kadının kadınla cinsel ilişki kurması ise yaratılış gereğini, aykırı dinen de aklen de tıbben de çirkin ve haramdır. Ve dinen karşılığı da nedir? onun ikisinin de boynunun vurulmasıdır evet Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın evet. yine zinanın yollarından birisi kadınlar sizin tarlanızdır tarlanıza istediğiniz yerden gelin ayetini ters yorumlayarak kadınların bazı günlerinde kadınlarına dübürden yaklaşma ki bu dine ne yapılmıştır haram kılınmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadına arkadan yaklaşmayı küfür olarak görmüş ve tamamen ne yapmıştır? Lanetlemiştir. Ama şia kesimi bu ayeti tevil ederek kadınlar ay halindeyken onlara dübürden yaklaşılır. fetvasını ne yapmışlardır? Vermişlerdir. Allah onlara lanet etsin. Yine hayvana yaklaşma. Bu da hırsal bölümlerde çok olan ve hatta gayet normalmiş gibi bir hallere, şakalara, fıkralara kadar dökülmüştür. Halbuki İslam'da bu nedir? Haramdır. Kim hayvanla cinsi münasebette bulunursa hem hayvan öldürülür hem de bu fiili işleyen. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü o hayvan günahı ne? O diyor hayvan durduğu müddetçe olay hatırlanır ve o kavme ne yapılır? Eziyet edilir. Hayvan da insanda ne yapılır? Öldürülür. Ama bugün böyle mi? Bugün toplumda her şey mübahale. Ne yapmış? Gelinmiş. Allah hepimize anlayış versin. Her türlü çirkinlikten, kötülükten bizleri beri buyursun. Bugün inşallah toplumu ifsad eden, çökerten sebeplerde burada noktalayalım. Haftaya inşallah ekonomik nedenler ve birçok ölçü, tartı, hafsız kazanç, faiz o devam edilir. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri <Sessizlik> şu Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşedel nâ ilahe illa ente estağfurke ve etubli velhamdülillahi Rabbil Aleyhi.